Evet, evet. işledikleri misallık suçunu tip sahtecilik işte, suçlarında arkasından daha fokus dergisinin Kıftaki sayılarından birinde yer alan, bitmeyen kavga adını taşıyan yazı... ...tam vaktinde, tam yerinde, değil mi? sende haliyle... yaptım böyle... Onların modern tarihi, hijaz bölgesinin, onların değişiyle Orta Doğu'nun modern tarihi bir fıkradan başka bir şey değil. Bilirsiniz o fıkraları. Bir Amerikalı, bir İngiliz, bir Alman, bir İtalyan vesaire de devam eder. Bunlar bir araya geldiklerinde sadece fıkra konusu olabilirler ve sadece fıkra yaratabilirler. Amacı olan şu, bu siz biliyorsunuz, durum ortada, gülemeyecek bir şey yok. Çünkü bunlar sadece kendilerine güldürürler, başka kimsenin yüzünü güldürmezler. Düşünün, asırlardır devam eden bir projenin hem de Fokus dergisinde. Bak, hiçbir sağcı bir dergi değil. Fokus, popüler bir bilim dergisi. Fokus dergisinden okuduğunu makalede görebiliyorsunuz. Asırlardır devam eden bir proje, net, her şey ortada. Paris ne yapıyor bu sırada? Berlin ne yapıyor? Londra ne yapıyor? Onlara çanak tutuyoruz. Bunları tehdit olarak görmüyorum, çünkü Sırplar, onların köpekleri. Tarihi bir gerçek bu. En önünde cepheye sürülenler. Döndürür an yakar seni, bir daha geri Yalnızım düşlerim kaldı deliyim Ah yaralı kalbim Sönüp gidecek yaralı kalbin delisin Ah küçücük gemi dönmesin bir daha geri delisin Kime sorsam dönüşüm yok her geni biraz deliniz. Her yanım mavi, her yanım yer İzbancı asımanı tutan pir aşkına Eyleşkerî müfettihü'l-erbağ vur bugün Fekhî mübîn -i zâmin, o tepshir aşkına Düşsün kelengi ruhumun eğilsün seri renk Vur türkü gönderen yedi takdir aşkına Son savretinle vur ki açılsın bu surlar heجري hücum içindeki tekbir aşkına. Yani diğer mesele bu son burada ki hedi hücum içindeki tekbir aşkına ilhamı ile bende bestiye tek bir şeyler koyuyorum. Tekbir ve, ve ismiyle alakalı söz eden Gedimler ya sertar, ya cebbar, ya kahar, ya alam. Bugün <Gülüyor> Muhtesem Selçuk. Onun bir konseri aydı ve yeni çereğe ye gazel adını taşıyor. Kuzovaya yanarak, Çanakkale yanarak, Halebi yanarak. I've oh never <laughs> Ve bu saatte ayakta olanlar keyfinden değil derdinden ötürü ayaktadırlar İstanbul'da saat 0.56 boğaz trafiği seyret demeyiz ama ve bile değil çünkü hafta sonuna giriyoruz hafta sonuna girdik cumartesi günü bu dakikalarındayız gecenin bu vaktinde keyfinden ötürü elbette ayakta olanlar vardır. Bir şeyler yiyenler, bir şeyler okuyanlar, bir şeyler seyredenler ya da bir şeyler dinleyenler. Ama ağırlıklı olarak bizim müşterilerimiz telefonla için içinde kaba tabirli. Bizim müşterilerimiz dertli insanlardan olur. Yaşları da farklılık gösterir. 13-15 yaşından tutun da 70-80 yaşına kadar ...farklı yaşlardan, farklı cinsiyetlerden, farklı ortamlardan diyelim, daha böyle yuvarlak bir ifadeyle... ...farklı şehirlerden, hatta farklı ülkelerden dinleyicilerimiz, demek içinde müşterilerimiz vardır biz. Ben, ben kelimesini telaffuz etmeyi çok fazla sevmem ama... ...gerekli olduğunu düşünürüm... ...çünkü... hep duyarsınız ya... ...kimlik... deriz mesela... ...ya da böylesi gecelerde... ...bir dert vesilesiyle... ...bir günü hikayesi olabilir... ...bir yoksulluk... Bir yoksulluk hikayesi olabilir... ...bir hastalık... ...vesilesi olabilir. Herkese mutlu uyur zannettiğiniz. Kendiniz... ...kara düşünceler içinde olduğunuz. Ve kimliğinizi... ...ben kimin sorusunu sorduğunuz. Kim bunlar ya? Ya da buna benzer sorularla... ...etrafınızdaki insanların bugüne kadar... ...zamanınızı, mesainizi ayırtığınız... ...ilgilerinizi... harcadığınız, ...şakkatinizi, merhametinizi... ...sevginizi, şahvetinizi... ...zaman zaman nefretinizi... ...ya da kızgınlığınızı... ...yansıttığınız insanların... ...bir dert vesilesiyle... ...böylesi zor dönemeçlerde... ...kim olduklarını... ...kimliklerini... Sorgulama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ben kimim? Burada ne arıyorum? Niçin bu haldeyim? Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Sorusunu ya da duygusunu değilim taşıyanlar. Nerede olduklarını, kim olduklarını öyle. Bu halde olmamamız gerekiyor Bu halde olmamamız gerekiyor Burada olmamamız gerekiyor Öyleyse Hangi halde olmamız gerekiyor? Nerede olmamız gerekiyor? Kim olmamız gerekiyor? Daha da açık ifadeyse bir kimiz? Şeklindeki o meşhur soruyu net olarak cevaplamak gerekiyor ben 10 yılı aşkın bir süredir dağınık olarak hep aynı şehirde İstanbul'da fakat farklı radyo istasyonlarında genellikle böylesi geç saatlerde hatta çok zaman çok programda... ...güneşin doğuşuna kadar... ...cümleler kurmuş, şarkılar dinlemiş, şarkılar dinletmiş biriyim... ...ve çoğu kere... ...hani vazgeçemediğiniz şarkılar vardır... ...vazgeçemediğiniz insanlar vardır... ...vazgeçemediğiniz eskisi bile... ...vazgeçemediğiniz, elden çıkaramadığınız eşyalarınız vardır. İşte tıpkı onlar gibi vazgeçemediğim ve tekrar tekrar bilimi almak ihtiyacı hissettiğim cümlelerin düşüncelerim olmuştur. Yani tekrar aynı cümleleri kurmuşumdur. Bunlardan biri de bir dert sahibine Derdini bak neyse o Tek başına ele almaması gerektiğidir Derdini tek başına ele alma, Bir gönül hikayesi Sadece bir gönül hikayesi değildir Nasıl bir gönül hikayesi Bütün bedenini Bütün organlarını Alt üst ediyorsa Etkiliyorsa Öyle bir gönül hikayesi, sadece bir gönül hikayesi değildir. Bütün organların da hikayesidir. Bir dert, ne derseniz deyin buna. Ağlayan bir diş, zonklayan bir baş, çınlayan bir kulak. Bulanan bir mide. Bir mide.